Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılış sebebini şu ayetiyle bildirmektedir. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Demek insanın yaratılışının gayesi Allah'a ibadet etmek ve ona kul olmaktır. Kulluğun ve ibadetin esası da şu sayacağımız emirlerdir. 1. Allahü Teala şu alemdeki sanat eserleriyle kendini tanıttırmak ve bildirmek istemektedir. İşte insanın yaratılış vazifesi kendi sanatının mucizeleriyle kendini tanıttırmak ve bildirmek isteyen yaratıcısına iman edip onu mevcudat aynalarında tecelli eden kutsi isimleriyle tanımaktır. 2. Allahü Teala şu alemdeki rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek istemektedir. İnsanın vazifesi ise Rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek isteyen Rabbi Rahimine itaat edip ibadet ile kendini ona sevdirmektir. 3. Allahü Teala şu alemde insana maddi ve manevi nimetlerinin lezzetleriyle ikram etmektedir. Buna karşı insanın vazifesi maddi ve manevi nimetlerin lezzetleriyle, kendine ikramda bulunan ve onu besleyen Allah'a karşı fiiliyle, haliyle, diliyle, hatta elinden gelse bütün duygu ve azalarıyla şükür ve hamdü sena etmektir. 4 allah Teala, şu alemde yarattığı varlıklarla azametini ve kemalini göstermektedir. Her bir mevcut o azamet ve kemalle boyu nispetinde bir aynadır. İşte insanın vazifesi mevcudat aynalarında azametini ve kemalini gösteren Rabbine karşı tam bir mahviyet içinde hayret ve muhabbetle secde etmektir. 5. Allahü Teala şu alemde nihayetsiz servet ve hazinelerini sergilemektedir. Bu servete seyircilik yapan insanın vazifesi ise sonsuz cömertliğini, nihayetsiz servet ve hazineleriyle gösteren Rabbine karşı fakirliğini hissedip yalnız ondan istemektir. 6. allah Teala şu alemi bir sergi hükmünde yaratmış ve o sergide sanatını teşhir etmiştir. Buna karşı insanın vazifesi, yeryüzünü bir sergi hükmünde yaratıp, bütün sanat eserlerini o sergide teşhir eden sanatkârına karşı, maşallah, barek Allah diyerek takdir edip, Subhanallah, Allahü ekber diyerek hayret ile mukabele etmektir. 7. Allahü Teala şu aleme birliğinin nihayetsiz damgalarını vurmuştur. İnsanın vazifesi kainat sarayında taklit edilmeyen mühürlerle ve kendine has tırralar ile her şeye birliğinin damgasını vuran Allah'ı bir olarak bilmek ve öyle şehadet etmektir. 8. Allahü Teala şu Adem'deki her şeyi kendisine itaat ettirerek saltanatının haşmetini göstermektedir. İnsanın vazifesi kainatta görülen Allah'ın bu saltanatını itaat ederek tasdik etmektir. Yani zerrelerden güneşlere kadar her şeyin kendisine boyun eğdiği zata itaat ederek ona boyun eğmektir ve onun saltanatını tasdik etmektir. 9. allah Teala şu alemin her köşesini isimlerinin nakışları olan sanat eserleriyle süslemiştir. İnsanın vazifesi ise, Allah'ın kutsi isimlerinin nakışlarından olan bu sanat eserlerini diğer insanlara da gösterip, dellallık ve ilancılık vazifesini icra etmektir. 10. Allahü Teala bu alemdeki her mahluku, bir kitap hükmünde yaratıp, onda güzel isimlerini yazmıştır. İşte insanın vazifesi, kudret kaleminin mektupları hükmünde olan mevcudat sayfalarını, arz ve sema yapraklarını tefekkür etmektir. Ve onlarda yazılan güzel isimleri keşfetmektir. İşte Cenab-ı Hak, böyle ulvi maksatlar, ve yüce gayeler için bu alemi yaratmış ve insanı bu aleme zikredilen maksatlar için göndermiştir. Yani yaratılışımızın ve şu anda bu alemde bulunmamızın sebebi bu vazifeleri icra etmektir. Bu maksatların hiçbirisi bizim cennete veya cehenneme gideceğimizin Allah tarafından bilinmesiyle yok olmamaktadır. İşte bu yüzden Cenabı Hakk'ın ezeli ilmiyle akibetimizi bilmesi bizim bu aleme boşuna geldiğimiz manasına gelmez. O halde biz kaderimizde cennete veya cehenneme gideceğimiz belliyken bu dünyaya niçin gönderildik diyemeyiz. Zira alemin yaratılmasındaki en yüce gaye insanların cennete veya cehenneme gitmesi değil Allah'a iman ve itaattir ve az önce saydığımız vazifeleri yapmaktır. Eğer insan bu aleme niçin geldiğini, bu kainatın niçin böyle muhteşem bir şekilde yaratıldığını ve tüm bunlardaki İlahi maksatları bilseydi Elbette böyle manasız bir soru sormayacak İlahi kaderin her şeyi bilmesinin bu saydığımız hikmetleri ve gayeleri yok etmeyeceğini anlayacaktı. Hem insan küçük bir alem olarak yaratılmıştır. Büyük alemde tecelli eden, bütün isimler bir küçük alem olan insanda da tecelli etmektedir. İnsanın yaratılışının bir sebebi de Allah'ın isimlerine yaptığı bu aynadarlıktır. Hatta diyebiliriz ki şu koca alemde ve meleklerde tecelli edemeyen isimler şu küçücük insanda tecelli ederler. Mesela insan günah işler ve af diler. Allah da onu affeder. İşte Allah'ın affetmesiyle insanda gafur, afıv, tevvap, gufran gibi isimler tecelli etmektedir ki bu isimler sadece insanda gözükebilir bu isimler dağlarda denizlerde güneşlerde meleklerde tecelli edemez çünkü onlar günah işlemez Allah'ın böyle cemali isimleri sadece insanda tecelli edebileceği gibi celali birçok isimde sadece insanda gözükebilir mesela bir kul isyan eder ve Allah onu cezalandırır. İşte bu cezalandırmakta müntakim ismi, onun kaçamayıp yakalanmasında vacid ismi, Allah'a karşı mağlub olmasında aziz ismi, onu hesaba çekmesiyle Hasip ismi onu alçaltmasıyla muzil ve hafif ismi ve daha birçok isimler o insanda tecelli eder ki bu isimlere koca alem aynadarlık yapamaz. Çünkü onlar isyan edemez. Bu isimlerse ancak isyan eden kulda tecelli edebilir. O halde eğer isyan ederek cehenneme gidecek kullar bu aleme gönderilmeseydi, biraz önce saydığımız isimler ve daha onlar gibi onlarca isim asla tecelli edemeyecekti. Halbuki bu isimler de kendini tanıttırmak ve bildirmek istemektedirler. Hatta isyanın bir neticesi olan cehennem de, Günahkar kullar olmadığı için yaratılmayacak ve celali isimler ahiret aleminde de gözükemeyecekti. Demek cehenneme gideceği bilinen bir kulun bu aleme gelmemesini temenni etmek bu alemin celali isimlerin tecellisinden mahrum olmasını talep etmektir ki bu talep kainatın yaratılış maksadını bilmemenin bir neticesidir. hem bu soru sahibi şu hakikati de unutmamalıdır. Tecrübeli bir öğretmen, sınıfındaki öğrencileri imtihana tabi tutmadan, onlara not verip, bir kısmını cezalandırıp, bir kısmını mükafatlandırsa, elbette ceza görecek olan öğrenciler, öğretmene itiraz edip, eğer sen bizi imtihan etseydin, biz zayıf not almazdık diyerek öğretmeni suçlayacaklardı. Aynen öyle de Cenab-ı Hak bizleri şu dünya imtihanına sokmadan cennete veya cehenneme gönderse, o vakit cehenneme giden insanlar bu karara karşı çıkıp eğer sen bizi imtihan etseydin biz cehenneme gitmeyecektik diye itiraz edeceklerdi. Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle bizim akıbetimizi bildiği halde bu neticeyi bizlere de bildirmek ve hesap gününde itiraza mahal bırakmamak için şu dünyayı bir imtihan yurdu olarak yaratmış, bizleri de bu aleme bir memur olarak göndermiştir.